Elhamdu lillahi rabbil alemin ve salatu ve selamu ala eşrafil mursalin, nebiyina muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in emma ba'd biz geçen ders iman lugacca açogladık dedik ki iman lugacca anlamı tasdik ve ikrardır tasdik ve ikrardır Tasdik nedir? Bir şeyi onaylıyorsun. İkrar da kesin. İkrar edip onaylıyorum. Bu kişinin imanın karşılığıdır. Lugacca. Dedik ki bazen, bazı fırkalarda sadece tasdik diyor imana. Bundan da ne çıkartıyorlar? İmanın tevin e, anlamını çıkartıyorlar. Biz dedik ki geçen derste İbn-i Teyme'nin bir görüşü var. Bu gerçek Ehl-i Sünnet'in görüşü de budur. İman sadece tasdik değil. Çünkü sadece tasdik olsa ha, içi boş kalmış oluyor. Eksik oluyor. Onun için ikrardır. Ehl-i Sünnet de diyor ki lügatça anlam önemli değil. Önemli olan şer'i anlamıdır. Bazen lügatça, lügat anlamı muvaffakat eder eee şer'a bazen muhalefet eder. Bizim için önemli olan nedir? Şeriat'elindir. Diğer fırkalar ehli sünnete muhalif olan fırkalar neyle aldılar? eee lügatçyliği, lugacce lügattan çık yola çıkarak imanın için doldurmağı sürer. Bu da hatadır. Evet, şimdi biz lügatçe anladık. İman karşılığı nedir? Tasdik ve ikrar. Şimdi terim olarak şer'i imanın iman İslam'da iman derken ne anlamına geliyor? Ona bir bakalım. Evet. Dini bir terim olarak iman Ehli Sünnet ve'l Cemaate göre iman Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahitlik ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur. Yine ben şahitlik ederim ki Muhammed onun elçisidir. Kelime-i tevhidine şahadette bulunmaktır. Evet. İman kısacası Kısacası imanın anlamı nedir? Şehadetü't-tevhid. Tevhid, tevhid şahadeti. Kısacası anlamı budur. O da nedir? Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Bunu biz hepimiz biliyoruz anlamı nedir? Ne demek istiyor? Allah birdir. Şahadet ederim ki Allah'tan başka hak ilah yoktur ve şehadet ederim ki Muhammed onun peygamberi ve elçisidir ve Resuludur. İmanın direç karşılığı budur İslam'da. Terim olarak iman dedik bu aklımıza gelir. <gülüyor> Şimdi eşhedü en la ilahe illallah nedir? Evet. Allah'tan başka hak ilah yoktur. Şehadetinin anlamı Allah'ın varlığını, rabliğini, ilahlığını, isimlerini, sıfatlarını ve ibadete sadece onun layık olduğunu kesin bir şekilde tasdik etmek, tam bir ikrar ve eksiksiz bir itiraftır. Kulun davranışlarında izleri görülecek şekilde kalbin buna tam bir yatkınlığıdır. Allah'ın emirlerine bağlılık ve yasaklarından sakınmaktır. Evet. Şimdi eşhedü en la ilahe illallah anlamı nedir? Bir kul olarak, adam oğlu olarak İslam'a girerken bu İslam'ın anahtarıdır dedik. Kelime-i tevhid. Kelime-i tevhidin anlamı nedir? Eşhedü en la ilahe illallah. Yani kul kesin, şüphesiz, tereddütsüz ikrar ediyor, inanıyor neye? Allah birdir, şeriki yoktur. Sadece ona ibadet olunacak. Sadece hak ilah odur. Ondan on, onun haricindeki bütün ilahlar nedir? Batıldır. Ve batıldır ve o ilahlar ibadetleri boştur. Ondan dolayı ikrar tam ikrar Kesin insanın kalbiyle Allah'ın varlığına rübubiyyetine yani her şeyi Allah-u Teala yaratmış, rızkı vermiş, yağmur yağdırır, bütün bu evremi o yaratmış. Allah'ın haricinde bütün şey nedir? Yaratılmış. Ve üluhiyyetine, üluhiyyeti nedir? Sadece ibadet kulun, kulun bütün ibadet amelleri sadece Allah'a yöneltilir. Onun haricindeki nedir? batıldır. Yanlış yere gider batıldır. Bu isim sıfatlarına inanmak ve onunla Allah'ı birlemektir. Allah'ın isim, özel isim sıfatları var. Sadece ona hastır. Buları bularla Allah'ı birlemektir. Bulara inandıktan sonra kalp buna itminan etmesi lazım. İtminan nedir? Yani tam kalp bunu inanarak, severek He? Bu bunu inanması lazım. Öyle sevsin ki kalbını, öyle sevsin, öyle inansın ki ins insanların kulun üzerinde Allah'ın emirlerinin izi görülsün. Ve Allah neyi yasak etmişse onlardan uzak durduğu kadar inansın, ikrar etsin. O zaman hakkıyla kelime-i tevhide inanmış. Eşhedü en la ilahe illallah Buna hakkı ile ne zaman inanır? Bu dediğimiz şeylere ikrar etmesi lazım. Bu ne olur? Bu imandır. İkinci şıkkı nedir? Muhammed Allah'ın elçisidir. Şehadetinin anlamı Abdullah oğlu Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın elçisi olduğunu ve son peygamber olduğunu tasdik etmektir. Onun Rabbinden verdiği haberlerin hepsini gaybi konular ve şer'i hükümler yönünden İslam dininden ve dinin bütün ayrıntıları ve hükümleriyle ilgili haberleri ve bilgileri kabul etmektir. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin emrettiği hususlara açıkta ve gizlide mutlak bir itaatle boyun eğmek ve yasakladığı şeylerden de vazgeçmektir. Bütün bunlara tam bir gönül hoşluğuyla boyun eğdiğini açıkça ortaya koymaktır. Evet. Çinci tevhid kelimesinin çinci şıkkı nedir? Eşhedu enne Muhammeden abduhu ve Resulü. Ben kul olarak İslam'a girmek için. Kinci şık nedir? Şehadet getiririm ki Muhammed Allah'ın elçisidir ve kuludur. Muhammed şehadet getireceksin ki Muhammed ibn Abdillah el-Kureyşi el-Hashimi kimdir? Allah'ın elçisidir. Muhammed bir kuldur. Buna inanacaksın. Nerede doğmuş? Mekke'de doğmuş. Babası anası var. Medine'de vefat etmiş. Bunun farkı nedir insanlardan? Allah bunu seçmiş kulların içinden. Seçmiş onu elçi kendisine yapmış. Ona istediğini, kullardan istediğini ona emretmiş. O da bize gelmiş, ulaştırmış. Yani Allah-u Teala'yı da kulların arasındaki hemzet vasıl. Nedir? bir köprüdür. Allah'ın Risalesini bize getiren bir kuldur, elçidir. Buna inanmak lazım. Allah'ın verdiği Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bütün haberlere bunun yanında inanmak lazım. Allah Teala Resulullah'tan ne istemiş? İslam dinini. İslam dininin bütün emirlerine uymak lazım. Resulullah'ın bütün emrettiklerine uymak lazım. Bütün nehyettiklerinden ney ettiklerinden Uzak durmak lazım. Bunun içinde gaybî meseleler de var. Gaybî meseleler nedir? Gözden görünmeyen itikadlerdir. Allah'ın isimleri, sıfatları, cennet, cehennem, melekler, cinler, bunlar gözden görünmeyen, hesap, terazi, bunlar nedir? Gözden görünmeyen gaybî itikadlardır. Biz dedik ki her zaman dediğimiz gibi, İslam dini nedir? İslam dininin yüzde Bir çohu nedir? Gaybi meseledir. Yani Allah-u Teala nedir? Her şeyin başıdır itikadın. Allah-u Teala her şeyin başıdır. Ona inanmak. Allah-u Teala nedir? Gaybtir. Kimse Allah-u Teala'yı görmemiş. Ama izini görüyorsun. Onun için bizim dinimizin özelliği gaybe inanmaktır. Onun için Bakara Suresi'nde ne diyor? Elif, la, min? Zalike, elkitabu, la raybe fi huden lil mutteqin. الذين يؤمنون بالغيب ik sıfatları nedir? Gaybe inanırlar. Gaybe inanmak çok önemli meseledir. Bu gaybi kim bize haber verdi? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bütün bu gayiblere inanacağız. Ondan sonra dinin ahkamı. Kim bize haber verdi? Muhammed Ali sallallahu aleyhi ve sellem. Dinin ahkamı nedir? İşte bu halaldır, bu haramdır, bu caizdir, bu caiz değil. Bütün müfredatı, dinin bütün müfredatı ufak büyük demeden Resulullah bize haber vermiş. Bulara inanacağız. O da yetmez tabi sadece inanmak. İnanıp da uygulayacaksın. Uyguladıktan sonra ona mutlak şekilde uyacaksın. Resulullah'ın bütün emrettiklerine uyup bütün nehyetlerini nehyettiklerinden, yasakladığından, yasakla, yasakladığından uzak duracaksın. Bu da etmiyor. Bunu gönül razılığıyla gönül severek yapman lazım. Yaptıktan sonra kul ne oldu? İkinci şıkkını tevhid kelimesini, ikinci şıkkını ne oldu? Yerine getirdi. Bu sefer imanın anlamı nedir? İman eşittir ne? Kelime-i tevhid. İslam'da dedim ben iman ettim anlamı gelir. Sen kelime-i tevhid'i yerine getir. Tabii biz geleceğiz. İmanla İslam'ın ne farkı var? Kısaca derseniz İslam dilden İslam'a giriyorsun. İman nedir? Emelden iman ediyorsun. Mesela şimdi bir tane bizimle Müslüman oldu. Şimdi geldi Hristiyandır, dinsizdir geldi bizimle ben Müslüman olurum. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü en Muhammedun abduhu resuluh. Kabul etti. Ona dedik işte İslam'ın 5 şartı var. Onları da kabul etti. Bu bizimle Müslümandır. Ama namaz saati geldi. 1 saat sonra akşam namazı okundu. Hadi namaza. Hayır dedi. Ben hele dur düşüneyim biraz. O zaman sen İslam'a girmemiş olursun. Anlatabildim mi? Ama İslam namaz saati oldu. Geldi bizimle namaza. O iman adımlarını atıyor. İslam'ı yaşamak istiyor. İşte o İslam'ı yaşamak imanın erkanına, hükümlerine İman etmek. İmanın der üçü nedir? Altı. Önce tövlü olarak İslam'ı kabul ediyorsun, sonra pratik olarak İslam'ı yaşıyorsun. Tövlüde kalsan Müslümansın. Pratik olsa iman seviyesine geliyorsun. İşte iman budur. Asıl iman nedir? Kelime-i şehadeti, kelime-i tevhid'i yerine getirmek. Tevmi budur iman. Bu cenel anlamında Bir de bunun detayları var. Olara da geleceğiz. Özetçe özetçe desek evet Özet olarak iman açık ve gizli bütün itaatlerdir. Evet. Özetçe imanın anlamı nedir? Açık ve gizli bütün itaatlerdir. İtaat nedir? Emre uymaktır. Taat emre uymaktır. Kimin emri var burada? Resulullah'ın. Resulullah nereden getirdi emri? Allah'tan. O zaman bütün emirlere uymak nedir? İtaattir. Gizli ve aşikar itaatleri boyun eğdin, uydun, yerine getirdin sen iman etmiş olursun. İmanın terim anlamı budur. Bir de gizli ve zahir açık taatler nelerdir? Gizli itaatler. Mesela kalbin amelleri gibi. Bunlar kalbin tasdiki ve ikrarıdır. Açık itaatler vacip ve mendublar cinsinden bedenin fiilleridir. Evet, gizli itaatler nedir? Kalbin amelleridir. Şimdi kalbin ameli var. Kalbin bir itikadı var. Kalp inanıyor. Bir de amel ediyor. Şimdi insan nasıl amel eder? Ağızları ile, eli çabalar, ayağı çabalar, namaz kılar. Kalp nasıl amel eder? O inancı içinde Amele döker. Kalbin ameli nedir? Elin ameli namaz kılmaktır. Bedenin ameli. Kalbin ameli nedir? Sever. Korkar. Bunlar kalpten olur. Bunlar neyden olur? Kalpten olur. Sevci, korku. Bunlar kalbin amelidir. O itaatler nedir? Kalbin amelleri. O kalp, kalp o ameli ikrar edip, tasdik edip amele döküyor. Bu kalbin amelleridir. Bu nedir? Batın. Bunu kimse bilmez Allah'tan başka. O amele döküyorsun. Bir de zahir var. Zahir ameller nedir? Gözle görünen ameller. Bun bedeninde gösterir o amelleri. O da nedir? Vaciplere, menduplara uymaktır. Vacip nedir? Olması olmazdır. Vacip tercih etsen onu cezası var. Mendub nedir? Sunnettir. Yani Fıkıh teriminde sünnet diyorlar. Halk teriminde de sünnet anlaşılıyor. Nedir anlamı sünnetin? Yani bu ameli yapsan çok büyük ecrin var. Yapmasan bir günah olmaz seni. Ama yapsan mı ne büyük ecirden. Olur. Yapmasan ne olursun? Büyük bir ecirden mahrum kalırsın. Bu da neyle görünür bu ameller? Bedenle görünen amellerdir. Evet. Ondan dolayı imanın anlamı nedir? bütün zahir ve batın itaatlerdir. Evet. Ey muahid kardeşim, şunu da bil ki bütün bunları dil ile söylemenin ve organlarla amel etmenin de izlemesi gerekir. Bu üçünden herhangi birisi diğeri olmadıkça geçerli değildir. Çünkü organların amel etmesi imanın anlamı ve kapsamı içindedir ve ondan bir parçadır. Evet. Şimdi burada muvellif ne diyor? Ey muvahhid kardeşim bil ki. Çünkü bu meseleyi sadece muvahhid anlar. Onun için burada muvellif ey muvahhid demiyor ey musulman kardeşim bil ki. Çünkü musulmanlık derece derecedir. Tevhid derecesi nedir? En yüz derecesidir. Tevhid halis, şüphesiz, şirk koşulmayan bir meseledir. Bu nedir? Tevhiddir. Tevhid meselesi nedir? Tevhid, halis Allah'a şirk koşun veren. Onun için dur ey muvahhid. Buna da bu söylediğime sadece muvahhid inanır. Kalbinde şubh olan inanmaz. Onun için muhallif burada ne demiş? Ey muvahhid kardeşim bil ki, bil. Bu saydığımız meseleler iman meselesi, dedik itaat zahir ve batın. Bu neyle olur? Dilden, bedenle, mağazalarla Ağızlar dede tasdik etmek. Yani şimdi şöyle. Bu ikrar ettik biz kalpte imana inandık. Bu yetmiyor. Dedir neye tüketeceksin bunu? Dilinde ikrar edeceksin bunu. Diliyle söyleyeceksin bunu. Dilinle en söylemesi nedir? İnsanlara insanları inandırın, itikada davet etmekti. Yani ben inanıyorum bir şey doğrudur davet ediyorum. Bunu dilinle ikrar edeceksin. Bir de amellerinle amellerinle ikrar edeceksin bedeni amellerle ikrar eder. Bedeni ameller nedir? Allah sana dün namaz kıl kılacaksın. Camiye git gideceksin. Camiye git gideceksin. Eee zekat ver vereceksin, oruç ol, olacaksın. Bunlar bedenle olan amellerdir. Bu üçü kalple ikrar, eee kalben itikad, dilden ikrar, bedenle amel etme üçü yakipardır. Üçü bir parçadır birbirinden ayrılmaz. Birbirinden ayrılsa ne olur? İman olmaz. İman olmaz. Üçü birbiriyle tamamlansa o zaman imanın terim anlamını alır. Yani birini çıkarsan bu bir şeye benzemez. İçisini çıkarsan hiçbir şeye benzemez. O zaman üçü bir arada gelse iman olur. İmanın muşammasını kapsar. İmanın İçini doldurur. Bu üçü bir arada olması şarttır. Ondan dolayı bu üçünü bir araya kim getirir? Sadece muvahhid getirir. Onun için muvallif önzeline diyor. Ey muvahhid kardeşim bilçin. Deme de ey musulman kardeşim. Hassas bir konu burada başlıyor zaten. Ehl-i sünnetin iman meselesinde en büyük hassas noktası budur. İman üçü, üçü bir aradadır. Üçü bir arada değil, sadece değil. Bu üçü terimini teşkil eder. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Üçünü birbirinden bir tanesini çıkarsan imanın içi boşalır. Bu da caiz değil, kabul değil. Ehl-i sünnete göre budur. Evet. Önceki ve sonraki imamlarının ve alimlerinin üzerinde icma ettiklerine göre Ehl-i Sünnet ve'l Cemaat'in nazarında imanın müsemması ve anlamı şudur. Kalp ile tasdik, dil ile söylemek ve organlarla amel etmektir. İman itaatlerle artar, masiyetlerle azalır. Evet, biz birinci de söyledik ki imanın terim anlamı nedir? Kelime-i tevhid'i yerine getirmektir. Bu genel anlamıdır. Şimdi ihtilaf çıktıktan sonra fırkaların alimler imanın anlamını şöyle açıklamışlar. Çünkü bu konuda ihtilaf çıkmış. İmanın en hassas konusu nedir? En hassas konusu Bu parçaları üç parçayın yerini oynatmaktır. Birine hor bakmaktır. Yani birini zayıf etmektir. Biri ha olmasa da olur demektir. Buradan ehl-i sünnet dimdik bütün ulaması ilk önceden, seleflerinden, birinci dönemden, sahabeden bir güne kadar icma etmişler. Bu üçü birbirinden ayrılmaz. Onun için bu terimi, okuduğu terimi şey yapmışlar. Hepsi bir ağızda söylemişler, tasdik etmişler. Olmasa olmazdır bu bizim için imanda. Nedir? İmanın terim anlamı alimlerin diliyle şeyi nedir anlamı? Diyor. Tasdikun bil kalbi. Kalple tasdik etmektir. Yani kalp dediği nedir? Kalp insanın beynidir. En organıdır. İnsanı kalp sağa sola götürür. Kalp ne yapar? Onun için Resulullah diye sallallahu aleyhi ve sellem insan oğlunun eee bedeninde bir et parçası var. O düzelse bütün beden düzelir. O da kalptir. Her şey kalpte başlar. Kalp hassas bir meseledir. Kalp düzeldi beden hepsi düzelir. Onun için itikadun bil qalbi. Kalb ile itikad edeceksin. İnanacaksın. Allah'ın neye kelime-i tevhid'e elb mena iqrar edeceksin eshedu an la ilahe illallah ve eshedu en muhammeden abduhu ve rasuluhu buna inanacaksın ve kavlun billisani dilden mena iqrar edeceksin dilin iqrarı nedir dedik söyleyeceksin ve buna davet edeceksin insan doğru olduğu yola davet eder bunu bu bu bu, bu izin bu inandığın izi dilinde senin kimliğin olur heviyetin olur bu yola davet edeceksin ve amalun bil cevarih ve'l erkan iman nedir ağızlarla ik ikrar etmektir ağızlarla amel etmektir bu inandığın meseleleri diliyle söylediklerini fiillerinde göstereceksin işte nedir ne il şeriatı uygulayacaksın nehiileri mesela namaz kılmak bir vaciptir farzdır emirdir Bunu yerine getirmek nasıl olur? 5 vakit namaz kılarsın camide. İnsanlar görseler seni evet bu imanı hayatmış derler. İçki yasaktır, haramdır. Müslümanlar bakuylular sen içki içmiyorsun. Bu nedir? İkrardır. Amelleri ikrar edeceksin. Eee pardon, inandığın Allah'ın emirleri amelinle ikrar etme vakti. Yezid bi taat bi iman. İtaat Allah'tan korktukça Allah'ın emirlerine uydukça ne oluyor? Artıyor. İman nasıl artar? Mesela biz derse oturduk, imanımız artıyor. Sokaka çıktık. Biraz imanımız zayıflıyor. Çünkü fitne var, fasat var, gıybet var, nemime var, eee ticaret var. Allah talih al eden insan uzak oldukça ama derste, zikir halkalarında oturmuşsun, Kur'an okuyorsun, namaz kılıyorsun, imanın artıyor burada. Öyle artar iman bir dak kadarı ic olur. Öyle artar ki Hazreti Ebubekir imanı kadarı ic olur. İman kulun elindedir artması. Ne kadar Allah'ın emirlerine uyarsa, Allah korkusunu huzurunda, kalbinde yerleştirirse o zaman iman artar. Ve masiyetlerle bu iman ne olur azalır. Hatta böyle azalır ki sınırda durur tam sınıra yerleşir. 0 dereceye kadar yerleşir. Allah korusun. Baz ameller insanı imanından da çıkartır. İman, masiyetlerle, günah işledikçe iman nazalır. Televizyona baktın, diziye baktın, müzik dinledin, kadına baktın, namaz kılmadın, şey yaptın, son zamana bıraktın. Bunlar hepsi mahiyettir. Anlatabildim mi? Ribet yaptın. Oturdun dedikodu yaptın. Bunlar mahsiyettir. Bunlar imanı azaltır. Zedeler. Anlatabildim mi? Ama yok etmez. Yok, imanı yok etmek sadece küfür yok eder. Onun için iman kalple inikattir. Dille ikrardır. Bedenle ameldir. Bu iman da itaatla artar, mahsiyetle azalır. Bunu selef-i salihim. Bak bu terimi ezberlememiz lazım. Bu bir formuludur. Ehl-i sünnette. Bunu bildikten sonra bütün iman meseleleri bizim için kolay kolay her kara yeri yerinde oturur. Yeter ki bu temeli biz sağlam atalım. Ondan sonra bütün şübheler diğer bit'et fırkalarından celdirginde hepsi çürür otomatik olarak. Yeter ki bu meseleyi biz Doğru dürüst anlayalım. Şimdi bu terimi bunun üzerine icma etmişler. Bu en sağlam kurardır hadis sünnette. Bunun değişik terimleri de var. Değişik terimleri de var söylemişler. Ama hepsi aynı kapıya çıkıyor. Neden değişik değişik söylemişler? Hatta hiç bela açık kapı koymasılar. Hatta tam bu, bu karanın içini doldursular iman meselesini. Hiç kimse bir şüphe etmesin. Yani mırın kırın yoktur. İman budur. Hiç böyle boyununu ayetlerin, hadisleri, olayları eğip eğip imanını için doldurmak olmaz. Yani bir boş yer koymamışlar. Öyle terimler dağıt. O terimleri de açıklamakta faydalı olduğu için müellif o terimleri de zikretmiş. Olayı da bir göz atalım. Gerek icmali, gerekse tafsili olarak imanı tanım, tanımlarken karışıklıktan ve kapalılıktan korktukları için ifadelerindeki farklılığa rağmen imanın müsemması konusunda onların üzerinde ittifak ettikleri yönteme göre iman söz ve ameldir. Veya söz, amel ve niyettir. Veya söz, amel, niyet ve sünnete ittibadır. Evet. Şimdi burada yani Bir tane bu birinci paragraf üzerinde dedik, birinci tanım üzerinde ittifak etmişler. Bunların da üzerinde ittifak etmişler. Ama bunları ek olarak olur ki bir tane gelir bir yerden bir boş yer görür. Ha öyle demişler diye. Hayır o boşlukı da doldurmuşlar. Hiç kimse bir şey yapamaz. Yani terimleri terim üzerine aynen kapıya çıkartmışlar. Yani bu nedir demişler. Selef alimleri, ehl-i sünnet alimleri. Bu bizim olmasa olmazımızdır. Bitmiştir. Bu kapı kapanmıştır. Bir dene gelin. Bu dön bu dönemde gelip yani bundan önce gelip bu içini boşaldım. Başka fihrler, yorumlarla, tevillerle, başka olaylarda bu meseleyi içini dolduramaz. Bu kapı kapanmış. Bize ne kalmış? İnanıp amel edeceğiz. Çünkü bu itikad Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem itikadidir. Bu itikad bize sahabeden gelmiş. Ondan sonra edebiyet yapanlar, kalem yapanlar, eee akıl mantıkla konuşanlar bizi ilgilendirmez. Biz dedik ki cennete gitmek için sağlam ateyi tutacağız. Sağlam yere ayak basacağız. O da kimdir? Resulullah'ın ashabının yoludur. Biz buradan gideceğiz. Ondan sonra gelenler bizi ilgilendirmez. Çünkü dedik ki oraya gidip ha kusura bakmayın. Yanlış çıktı. Bir de bana ya Rabbi bir bir şans ver. Dönüm daha yapayım. Öyle bir şansın olmadığı için Biz sağlam zeminden, sırat-ı müstakimden cennetin kapısında kendimizi ancak buluruz. Onun haricinde kimse kendini cennetin kapısında bulamaz. Bütün yollar nere götürür insanı? Dalalete götürür. Dalalet ataşa götürür. İster ebedi ister geçici. Önemli olan nedir? Sırat-ı müstakimdir. Sırat-ı müstakim nedir? Resulullah'ın yoludur. Evet, bu bu terimlerinde o bir 3 tane burada terimleri var. Birincide ne demişler? Kısaca ne demişler? İman kavl u ameldir. Çünkü sahabe zaten bunu yaşıyordu. Buna ihtiyaç yok uydur desin iman kavl amel. Sahabenin son da son döneminde bazıları çıkmış, bazı şeyler katmış. O kapıyı kapatmak için sahabe demiş iman kavl u ameldir. İmanın içini boşaltmanızı söyle. Yani kılıf olarak imandır ama içi boşalsın. Ondan sonra müzik caiz, içki caiz, kadın şarkı çağılabilir senin için caiz. Zaten bundan öğreşenler bunlar bu meseleyi öğrenmişler. Nasıl bugün de bir kral olsun, bir devlet yöneticisi olsun, İslam hükmüyle hükmediyor. Ondan sonra işte banka faiz bankasını eee cetrecek. İşte özel hocalarına ne söylüyor? Ya birden bir çıkış yolu bulun bizim için. Bir fetva bulun. Onlar da çekmecede hazır fetva ile geliyorlar. Böyle yok. Bu din Allah'ın dinidir. Noktayı Allah Teala koymuş, Resulullah koymuş. Olması olmazdı. Bitmiştir bu iş. Ne demişler? İman kavl u ameldir. Yani dilden deyip amelden iqrar etmektir. Zaten itikadı söylememişler bellidir. Çünkü dilde neyi diyersin, kalbinde olduğunu dersin otomatik olarak gerek yoktur. İman dil kav, kavuldür, dilden ikrar, amelden feildir. Ne demektir bu? İçisi birbirinden ayrılmaz. İman budur yani. Dememişler iman sadece itikattır, sadece kavuldür. Hayır. Sonra da demişler iman kavuldür, ameldir, niyettir. Niyet nedir? İtikattır, kalpte itikat. Kalbin neye niyetliyse onun Allah'ın emirlerine uymak Bu da nedir? İtikattir. Diğer terimleri de nedir? Daha açıklamışlar. Demişler iman kavludur, emeldir, niyettir, sünnete uymaktır. Bak burada çok önemli bir şey ekleklemiştir. Sünnete uymak. E sünnet nedir? Resulullah'ın sünneti. Ahmet Mahmud'un sünneti geçerli mi? Değil. Abu Bakir'in sünneti de geçerli değil Resulullah'ın sünnetine muhalefet olsa. İçi ikinci adamdır bizim için. İslamiyet'te. Şer-i Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem demiş. Onların sünneti, Raşid Halifelerin sünneti bize sünnettir. Ondan dolayı Ebubekir, Ömer, Osman, Ali dört Raşid Halife radıyallahu anhum. Bular hata ettiklerinde bile o amelleri alınmaz. Neleri alır? Sünnete ittibai meselelerinde amelleri alınır. Yen yani sünnetin ışığında bir icma Yani bir iştihad etmişten o alınır. Ki tarihte de öyle olmuş. Sünnete ittiba çok önemlidir. Yani sen imanın içini kendi aklınla, yorununla, felsefenle dolduramazsın. Neyle doldursun? İmanın içini. İmanın içi sadece sünnete ittiba alırlar. Sünnete ittiba nedir? Yani Resulullah bize imanı nasıl anlattı? Sahabe nasıl yaşadı, nasıl anladılar? Nasıl neklettiler sahabe kendilerinden sonraki nesillere? Tabi'inler de etba-ı tabi'inler. Dört imamda, dört imamdan sonra bize geldi. Biz böyle anlamamız lazım. İmanı ve dini. Tümünü. A'den zeyedin böyle anladın. İman da nedir dedik? Zirvetidir. Evet. Evet. Yani iman denilen şey Ehli Sünnet ve'l ve Cemaat'a göre üç hasletin hepsine birden isim olarak verilir. Bunlardan herhangi birisi herhangi birisine diğeri olmaksızın iman denilemez. Bu üç şey İslam dinini kapsamlı bir şekilde ifade eder. Kalbin bağlanması, dilin ikrarı ve organların ameli. Onlara göre başka bir ifadeyle iman kalbin ve dilin sözü, kalbin ve organların amelidir. Evet. Şimdi İslam'a göre dediğimiz gibi ehl-i sünnete göre gerçek hak olan İslam'a göre de iman dedik bu üçü nen mütekavvindir. Bu üçünle üçünü bir araya getirsen iman çıkar ortaya. Birisini çeksen iman olmaz. Bozuk olur. İman içi boşalır. Bu üçü de nedir? Kalple itikad, dilden ikrar amel, e, e, azalarla amel etmektir. Bu bitmiştir. Kapı kapanmıştır el-i sünnete göre. El-i sünnet sahabeden ba'i itikadı bir güne kadar devam ettirirler. Kıyamet gününe de kadar bu böyle gidecektir. Bunun içini kimse boşaltamaz. Kimsenin de hakkı yoktur. Hiç kimse ne kadar iyi niyetli de olsa bununla bizi alıkoyamaz. Biz öyle aldık. Bizim de üzerimize görev olan böyle inanıp böyle nesillere öğretmemiz lazım. Başka bir terimleri de var bunların geçiyor. Tabii bir Arap eee yani selefin orijinal kitaplarında bu çok geçer. Ondan dolayı müellif hepsini zikretmiş. Ne diyor? Kavlün kalbi ve kavlün lisani. Lisani kalbin kavli diyor. Kalbin kavli nedir? O'na inandığı meseleyi ikrar etmektir. İtikat etmesidir, tasdik etmektir, uygulamaktır. Lisanın kavlu nedir? Onu ile konuşmaktır. Onu ile diline ikrar etmaktır. Amelul kalbi ve amelul cevarihi Bu da başka bir terindir. Kalbin ameli dediği nedir? O inandığını amele tökmer. Kalbin ameli var. Dediği nedir? Sevci. Sevci kalpten olur. Elden olmaz. Dilden de olmaz. Sevci neyle? Kalpten olur. Asıl sevci kalpten olur. Dostluk, düşmanlık kalpten olur. Ve la vel bara kalpten olur. Tevekkül neyden olur? Kalpten olur. Bunlar hepsi kalbin amelleridir. Ve azaların ameli. Azaların ameli nedir? İşte halal alırsın, halal verirsin, namaz kılarsın, zekat verirsin. Bunlar bedenler, azalarla olur. Dilden, dilden olur. Bunlar hepsi beden amelleridir. Şimdi biz imanın terimini Böyle inanmamız lazım. Ey düşünetten böyle gelmiş bize. İman 3 meseleden mütekebbindir. Kalbin itikadı. Kalp ona inanacak. Dilin ikrarı. Dil onu ikrar edip o onu davet edecek. 3 ve beden ağızlar onu fiile dökecek. Bu üçüdür. Şimdi bu üçünü biz açıklamak zorundayız. Bu üçünü açıklayalım daha fazla ne olsun hatta eee daha güzel anlaşılsın. Bunları teker teker açıklayacağız. Hatta biz ne dediğimizi, neye inandığımızı ortaya koyalım. Delilleriyle. Şimdi biz kaba anladık. Bu sefer delilleriyle. Tabii fazla daha açıklamayacağız. Çok delil de getirmeyeceğiz. Çünkü apaçuk meseledir ama bir ayet, iki ayet, bir hadis, bir hadis zikretmiş muallif. Oları biz açıklayacağız. Evet şimdi birinci meseleye gelelim. Bunu anlamak için açıklamamız lazım. Daha iyi anlaşılabilmesi için bunu aşağıdaki şekilde ayrıntılı olarak açıklamak mümkündür. Bir, kalbin sözü, kalbin hakkı tanıması, ona bağlanması, onu tasdik etmesi... Onu ikrar etmesi ve ona kesin olarak inanmasıdır. İman evet. Kalbin bağlandığı, tutunduğu ve hakkında tereddüt etmediği şeydir. Evet. Şimdi kalbin dili nedir? Kalbin dili. Kalp nasıl konuşur? Kalp hakkı hakkı bilmesidir. Hakkı bilecek kalp arar, hakkı bilir. O kalbin dilidir. Ona inanır ona tasdik eden ikrar eder. Onlar hepsi terimler birbirine yakındır. Ona inanır, ikrar eder ve ona simsıkı sarılır ve tereddüt etmez. Bu kalbin dilidir. Nereden bilirsin bir tane kalbinde bir tereddüt var? Soruyorsun ya sen buna inanıyor musun? Vallahi inanıyorum ama ne olur bu? Yani kalbi dili tereddütte. Ama kalp tereddüt etmese evet der inanırım. Bu kalbin dilidir. Anlatabildim mi? Kalbinde bir tereddüt yoktur. Kalbinde tereddüt yoktur. Kesin izanidir. Onun için bu kalbin dilidir. Kalp her zaman tereddütsüz bir meseleye onun dilinden anlarsın. Nereden anlarsın bir tane? Çok samimidir bir meselesinde. Hemen adamın şeyinden bellidir. Üz ifadesinden, konuşmasından, el hareketinden, beden ifadesinden kalbi buna yatmış. Ama tereddüt olan durar, yüzün ifadesinden anlasın onun kalbi mi tereddüt etti. Kalp tereddüt etmez. Kalbin de o dilidir işte. Kalp kalbin korkuşsa nereden anlarsın? Yüzünden anlarsın. İnsan içten korkar çarşın kalbi korkar şey mesela bir korku, bir korkunç korkunç bir şey görse yüzünün ifadesinden anlarsın. Kalbin dilidir işte. Bu kalb me annemi celil korkuyor ama korkunen adam en büyük canavarı görse kalbinin üzü felasını anlarsın evet şimdi bunun hakkında Allah subhanahu teala burada iki ayet var Allah teala şöyle buyurdu ama hak ve gerçeği getiren ve onu tasdik edenler var ya işte onlar her türlü fenalıktan korunanlardır ahirette Rableri nezdinde onlara istedikleri her şey vardır İşte salih amel işleyenlerin mükafatı budur. Biz İbrahim'e şirkin çirkinliğini gösterdiğimiz gibi imanın da yakınına ulaşması için göklerin ve yerin muhteşem hükümranlığını da öylece gösteriyorduk. Evet. Şimdi bu ç ayette ne diyor? Vellezî câe bil sidk. <Sessizlik> Sıdkla geldi. Anlatabildim mi? Vesaddak <Sessizlik> bihi. Bak sıdkla geldi. Sıdk nedir burada? Allah'ın dinidir. Allah'ın hak dinidir. Ve saddaqa bihi kalbi la uni irar etti. He? Sarıldı ona. Tereddüt etmedi. Ulaike humul muttaqun. Onlar hakkıyla Allah'tan korkar. Takva ehli nedir? Allah'ın eh, ehli Allah'tır. Müminlerdir, ulüallahlardır. Kimler muttakiler? Onlar hakkıyla muttakidir. O zaman muttaki olmak için ne lazım? Bir Allah'ın emrini uyup kalbinle uyacaksın, onu ikna edeceksin. Bu delildir neye? Kalbin قولuna. Sonra ayetin devamı ne diyor? Lehum ma yesaun inde rabbihim. Dalik cezaul muhsinin. Burada daha ayeti tamamlıyor. Diyor. Onlar istediklerini cennette alabilirler. Cennette ne arzu ediyorsa olar için var. Allah'tan dünyada ne arzu ediyorsa olar için olur. Yani doğan mustacab oluyorsa, hakiki bir musulman ol, olsan doğan mustacaptır. Bu ayetten bu çıkıyor. Anlatabildim mi? Çünkü ayet Allah-u Teala müminleri demiş ki وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ وَكَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ Allah'ın üzerinde haktır. Söz kesmiş. Allah-u Teala kendisi diyor. Söz kesmiş Rabbiniz kendi üzerine müminleri zafere kavuşturacak. O zaman sen mümin ol. Al müjdeyi. Ne sen mümin olursun işte hakka inanıp hakki tasdiklen Allah'ın karşısına çıkacaksın. Zalik cezaul muhsinin. İşte Allah'ın Allah'ın istediklerini Allah yerine getiriyor. Yani duaların kabul olmuyor. Bu da mühsinlerin cezasıdır, müjdesidir, mükafatidir. Muhsin nedir? Allah'ı ibadet ederken Allah'ı görürse ibadet eder. Sen Allah'ı sen her yerde görürsen hiçbir eee ibadetin ibadetinde eksik kusur olur mu? Olmaz. Hakkıyla mümin olursun. Allah'tan korkarsın. O zaman sen nedir? Muhsin. Muhsin sen. İşte bak hepsi birbirine bağlıyor. Bağ Burada kaç tane var? 2 tane muttaqin muhsin çok önemli sıfatlardı. Bunlar hepsi müminin hakiki müminin sıfatlarıydı. İman da nedir biz dedik? İşte kalpte inikat, kavlen dilden, qaul etmek, amelde bedenle amel etmek. Üçü birbirini tamamlıyor. 2. ayetinde diyor. Ve kadalika nuru İbrahim'e melekutu s-semavati vel ardi ve liyekuna minel mutteqin. Diyer ki biz İbrahim'e melekutu s-semavati vel ardi gösterdik. Allah Teala onu gösterdi. Neyi gösterdi? Melekutu s-semavati vel ardi. Hani İbrahim aleyhisselam Allah Teala söylemiştir dedi ya Rabbi nasıl ölünü diriltirsin? Ey İbrahim inanmıyor musun Allah Teala dedi? Dedi bela. Bela arjeda kesin yani bu şüphe kabul etmez. Desen la yok olmaz. İhtimal eder ki la ki yerde de kullanılır. Yok inanmıyorum. Yok inanıyorum. Bu zayıf birdir. Bela kesin tereddütsüz şüphesiz inanıyorum. Arapçada dedi bela ve lakinni yatma in qalbi. Kalbim itminan etsin. Anlatabildim mi? On üç Allah Teala bu yeri göğü yarattı. İnsan oğluna dedi düşün. Allah'ın azametine inanıyorsan ama bunları gördükçe kalbin daha fazla hoş olur. İtiminden eder. Daha fazla inan Allah Teala'ya inanırsın. Onun için Allah Teala diyor ki ben bu yeri göğü yarattım bu mucize şekilde neye? Liulul albab. Akli olanlar için. He? Akıl Yani sana Allah-u Teala akıl vermiş hayvanla insanın, bütün canlılarla insanın farkı nedir? Akıldır. O aklı kullanmasan ne olur? Aklı kullanmasan ne olur? Sen akıl sahibi olamazsın, Allah-u Teala'yı hakkıyla tanıyamazsın, Allah-u Teala'dan o zaman hakkıyla korkamazsın, o zaman Allah-u Teala hakkıyla mumin karşısına gidemezsin. Mumin olmak için Allah-u Teala'nın şeyini göreceksin. Onu için yekune minel muqinin. İkkan nedir? Hazreti İbrahim'e gösterdik melekutü's semaveti vel ardı. Hatta olsun yekune minel muqinin. İkkanlar ikkan edenlerden olsun. İkkan nedir? Kalbiyle, hakkıyla inanıp ikkan edenlerden olsun. Yani kalbi hem onu söylesin, diliyle, kalbinin diliyle hem kalbinin ameliyle. İşisi bir ara gelse ne olursun? Muqin olursun. Bu ayete nedir? İspat ediyor kavlün, eee kalbin kavlünü. Bir de bir hadis var burada. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. La ilahe illallah diyen ve kalbinde bir bir arpa ağırlığında hayır bulunan kimse cehennemden çıkarılacaktır. Evet, bu hadis de Buhari'dedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, "Çiğimin kalbinde bir arpa ağrılıysa khayr olsa khayr nedir? Allah, khayri kim ister? Kim emretmiş? Allah-u Teala. Yani yeter ki kalbinde bir khayr olsun. Demek ki khayr nerede oluyor? Kadde. Kalpte oluyor. Anete bitti mi? İşte bu kalbin neydi? Kavlidur. Khayr nasıl olur? Kalpte olur. Sen khayr istersin. Nasıl istersin? O senin bedenine yansır. Yani khayr yaparsın. Bir Bir fakir geldi senden bir sadaka istedi. Çıkartıp veriyorsun. Kalbinde o var ki seni faaliyete soktu. Ya yani bir hayvanı görüyorsun yolda ezilecek kaldırıyorsun. Bu nedir? Hayrı sevmaktır. Ya yani bir azyet görüyorsun sokakta kaldırıyorsun. İnsanlara azyet vermesin çinare bırakıyorsun. Seni buna ne koydu? Hayır. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki kim la ilahi illallah dese hakkıyla tabii. Yok dilden. Bugün de biz biliyoruz bizim toplum, toplumumuzda eee laf gereği adet gereği inşallah derler la ilahe illallah derler bu değil hakkiyle la ilahe illallah kelimenin anlamını anlamakla onun için kufare kıraç nedirler Resulullah da her ne istersen bize sana uyarız sadece bu kelimeyi isteme bizden çünkü adamlar bu işin piridler uzmanıdırlar Resulullah ne dediklerini biliyorlar biliyordular onun için diyorlar sadece bunu isteme bizden Onun için Resulullah burada derken La ilahe illallah yoksu kokta bir adam ölüyor. Hayatta başı yere gelmemiş. Namaz niyaz bilmez. İslamiyet'i tanımaz. İşte bir tovk, musulman toplumda musulman olmuş. İlla ilahe illallah diyordu. Kardeşim bu cennete gider. Hayır. Bizim endimizde o cennete gitmez. Ama o inşallah ha kalmış. İstese sokar, istese sokmaz. Ama bize verdiği ilimle bu cennet ehli diyemeyiz. Diyeriz bu bize göre cennetlik değil. Ama kalmış o tarafta Allah'a. İşte Resulullah diyor, "Kim'in kalbinde hakkıyla la ilahe illallah'a inanırsa, söylerse kalbinde bin mıskalı hayır olsa da o kurtarılır, ataştan çıkarılır." O. Şimdi anladık bu. İkinci şıkkı nedir? Terimin birinci dediği kavlul qalbi, ikinci kavlul lisani. Lisanın kavli. Lisan nasıl kavli yapar? Ona bakalım. Evet. Dilin sözü Dilin ikrarı ve bağlanmasıdır. Yani kelime-i şahadeti söylemek ve gereklerini ikrar etmektir. Evet, dilin sözü nedir? Dilin ikrarıdır ve ona bağlanmasıdır. İkrar nedir? Mesela hâkimin karşısına çıkıyorsun. Bir sen bir suç işledin. İtiraf ediyorsun. Hâkim onu ikrar kabul ediyor. Bu ikrardır. Hâkim soruyor senden. Diyor sen filan oğlu filan sen bu suçu işledin mi? mahzaraya gitmek için çeye eee kayıtlara gitmek için ikrar etmesi seni mahkemenin önünde, şahitlerin önünde. Sen bu suçu işledin mi? Ne diyorsun? Evet işledim. Neyden diyorsun bunu? Kalbinle demiyorsun. Ağzalarınla demiyorsun. Başını oynatsan kabul olur mu mahkemede? Olmaz. Neyle diyeceksin? Dilinle. İşte sen kalbindeki imanı, Allah'ın emirlerini inanıyorsan dilinle ikrar edeceksin. Evet ben inanıyorum. Sora ne yapacaksın? Dediginin arkasında duracaksın. Dilin sana ne diyor Allah'ın şeriatinde? İşta namaz 5 vakit namaz farzdır. Bu ne demekti? Yani sen 5 vakit namazı il ilzam edeceksin. Bağlanacaksın. Kılmazsan o zaman dilin kara boşa çıkar. Tutmadı birbirini. Bak din her şeyi yeri yerinde oturtursa bizim İslam dini. Mükemmel bir dindir neden? Çünkü Allah Teala'nın dinidir. Ama yerleri de oynatsan tabi Hatta bize raddedenlerle kafirler, muhalifler raddedenlerle boş yerleri görüyor. Sen terimleri yerinden oynatmışsın. Selef terimleri öyle kurmuş ki tam oturmuş. Sen oynattın yerinde boşluk olur. O boşluklardan işte şeytan gelir, ehli bid'atı oynatır. O boşluklardan her fitneyi çıkartır. Böyle olur işte. Müzik de halaldır. Kadınla da görüşmek halaldır. İşte içki de zamanında bazı yere göre halal olur. Yani sadece çünkü sen boşluk bıraktın. Taşı yerinden oynattın artık olmaz. Oynatmayacaksın. Taş yerinde ağırdır. Selef bu taşı böyle koymuş bitmiş bir iş. Evet. Bunun anlamı nedir? Kavlül lisanın anlamı nedir? İkrar edip ona bağlanmaktır. Bunun da anlamı nedir? Yani şahadet-i tevhide kelime-i tevhidi ikrar edip Ona inanmaktır. Ona inanıp ve onun gereiklerini yapmaktır. Biz dediği Allah'a inanmak nedir? İşte Allah'ın varlığına, rububiyetine, uluiyetine, isim sıfatlarına, eee ondan sonra eee eee Allah'ın emirlerine, nehihlerine uymaktır. Resulullah ikinci şıkkınaydır. Resulullah Allah'ın resuludur Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Bunun getirdiği bütün hükümlere, bütün yasa, yasa yasak yaptığı amellere uymaktır. Bunlara uyduk ne olur? İşte şey olur. Eee dilin ikrarıdır. Dilin ikrarıdır. Allah Teala şöyle buyurdu. Deyiniz ki biz Allah'a bize indirilene, keza İbrahim'e, İsmail'e, İshak'a Yakuba ve onun torunlarına indirilene ve yine Musa'ya, İsa'ya, Hilasa bütün peygamberlere Rableri tarafından verilenlere iman ettik. Onlar arasında asla bir ayrım yapmayız ve biz yalnız ona teslim olan Müslümanlarız. Evet. Şimdi bu 1. ayette kavlül lisani dilin kavli, söyle, söylemesi, ikrar etmesi nedir? Bu ayette tecelli ediyor. Apaçık Allah Teala ne diyor? Kulu <gül> amanna billahi. Qulu de. Emirtir. İslam olurcan demen lazım bunu. Önce neden başlıyoruz biz İslam olurcan? Neyle İslam oluyoruz? Dille. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Dil. Dil. Burada dilin amel iman dır. Bu delildir. Dilin dilin, dilin şeyi, kavli, söylentisi imandandır. Allah-u Teala bak bu Bakara 166. ayette apaçuhu diyor. قُولُ آمَنَّا بِاللّٰهِ Deyin biz Allah'a iman ettik. Allah nedir? Gaybilerin başıdır. Anlatabildim mi? Biz Allah'a iman ettik. Allah'a iman ettik. Allah bizi yaratmış. Ona iman ettik. Sore neye? Ve mâ unzile ileyne. Bize indirildiğine iman ettik. Ne indi bize? Kur'an indi. Kimi vasıtasıyla? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Ve mâ unzile ila İbrahime. Ve Hz. İbrahim'e indiklerine inanıyoruz. O da nedir? İslam dinidir. Hz. İbrahim'e ne indi? İslam dini indi? Sayf. Allah'ın şeriatidir. Ona da inanıyoruz. Ve ila İbrahim ve İsmail'e İsmail'e de verildi. Hazreti İbrahim'in babasının devamıdır. Hazret İsmail ve İshak o da o bir oğludur. Ve Yakub beni İsrailller bütün peygamberleri bütün sülalesi Yakub'tan geliyor. Ona da inandık. Vel Asbata beni İsrail'de ne kadar peygamber gelmiş Hz. Yakub'un onlara da inanıyoruz. Bunlar her şitte tevhid risaleleri gelmişler. İslam diniyle gelmişler. Onlara hepsine inanıyoruz. Vâ utiye Mûsa ve Îsâ. Mûsa ve Îsâ. Burada niye tekrar etti Musa'dan Îsâ'yı? Musa zaten Beni İsrail'in peygamberleri olduğu için Musa Musa'nın zamanında Beni İsrail'in dini apa çok ortaya çıktı. Hz. İbrahim'in dininden sonra en büyük toparlayıcı peygamber Hz. Musa'dır. Yani birinci neyle başladı? Hz. Musa'nın dedesiyle. Dedesi kimdir? İbrahim aleyhisselam. Hem de bizim peygamberimizin dedesidir. Onun için Resulullah İbrahim aleyhisselam'e ne diyor? Abul Enbiya, peygamberlerin babası. Bütün peygamberler İbrahim'den sonra onu soyundandır. Hz. Musa dini tam teşkil etti Allah-u Teala. Bu işte sizin dininizdir dedi. Hz. Musa'yla tevratı gönderdi. Ondan sonra neyle bitti şey Ben-i İsrail'in dini? Kimiyle tamamlandı? Hz. İsa'nın peygamberliğiydi. Ne kadar Hz. Musa'dan sonra peygamber geldiyse Ben-i İsrail bozdu bozdu bozdu bozdu peygamberler gelip düzeltiyorlar ama ondan sonra Hz. kaçmak için güzellerine Hazreti İsa'yı gönderdi. Hazreti İsa normal peygamber değildir. Risaletle mükellef olan resulüydür. Nebi değildir. Resul ve nebidir. Diğer peygamberler Musa'dan İsa'nın arasındaki bütün peygamberler nebidir sadece. Mükellef değiller risaleyle. Yeni bir risale getirdi. Tabii Hazreti İsa'nın getirdiği Hazreti Musa'nın risalesinin tamamıdır. Onun tamamlığı izisidir ama bazı şeyler değişti. Her peygamberin bir risalesi var. Şariatler değişiliyordu. Tevhid aynendir. Yüreğe göre Allah'ın verdiği kulları cazaya göre değişiliyordu. Onun için Hz. İse geldi yeni bir risale getirdi. Bu dürüst sizin dininiz. Allah bunu istiyor size. Bu nesilden sonra benden sonra buna uyacaktınız. Hatta Muhammed gelene kadar dedi. Hz. İse dedi ne zaman gelir bilmem dedi. Ama Muhammed'den sonra, Ahmet gelir ayette geçiyor. Benden sonra Muhammed, İslam'ın peygamberi gelene kadar ey ben İsrail siz bu dine uyacaksınız. Onlar ne yaptılar? İnanmadılar. Hz. İsa'yı öldürmeye kalktılar. Ki zennettiler, öldürdüler. Ki öldürmediler. Biz ehl-i sünnet itiradığına göre bir benzerini öldürdüler. Allah Teala onu bir deneye benzetti. Onu öldürdüler. Hz. İsa'yı Allah Teala yanına aldı semaya canlıdır Hazreti İsa semada. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zannedersem aklında kal, yanlış hatırlamışsan 4. semada onu gördü. Selam verdi ona, sorüştü onunla. Onun için eee sahabeler Hazreti İsa'nı kitapta sahabeler eee bizim alimler sahabelerin hayatını yazarken Hazreti İsa'yı da sahabe kabul ediyorlar. Çünkü Resulullah'a inanmış, e, görüşmüş sahabenin tanımı nedir? Sahabenin tanımı Resulullah'ı görüp iman edeceksen onu o on iman üzerine geleceksin. Hazreti İsa Resulullah'ı gördü. Zaten ondan önce iman ediyordu. Bir de tanrı olarak gördü. 4. semada Resulullah'ı bir de en 4. semada en 2. semada tam emin değilim. Bir de ne yaptı? Onun üzerine ölecek. Ha, eölmemiş ne biliyoruz? Biz biliyoruz. Onun üzerine ölecek. Çünkü Allah haber vermiş. Çünkü biz Ehl-i Sünnet olarak Bir tane ölmeden sonra diyemeyiz bu cennet cehennemliktir. Müslüman olmuşsa. Belki öl ölmeden yakın kifir işleri cehenneme gider. Hadiste geçiyor ki insan oğlu öyle bir çifir iş, amel işler, iyi bir amel cennet ehli, ameli diersen cennet ehlidir. Cennete bir karış kalan yerde Allah Teala onu şey yapar. Eee cehennem ehli amelin yapar. Ve tersi. Ama Hazreti İsa Allah haber vermiş bize kesin İslam üzerine gelecek ki yer, yer üzerine inecek hakim olacak. Ondan sonra Allah Teala ayetini diyor: "Vama utiyennebiyuna" bütün peygamberlere. Her kim peygamber ise Hazret Adem'den Muhammed'e kadar biz ona inandık. "Min rabbihin Allah rabblerinden ne gelmişse biz ona inandık. Ve la nufriku beyne ahadin minhum." Onların aralarında ayrım yapmazız. Niye bunu diyoruz? Allah emrediyor Müslümanlara. Çünkü Hıh Yahudiler yapıyorlardı peygamberler arasında aydı. Buna inananız, biz buna inanmıyoruz. Seçim yapıyorlar. Hayır. Ey Muhammed, ey Müslümanlar Allah talep ediyor ki inkiadınız biz bütün peygamberlere inanırız. İslam diniyle gelmişler. Allah'tan getirdikleri ise doğruydu. Ve nahnu lehu muslimun. Müslimun teslim olmuşuz. Neye? Allah'ın bütün emirlerini, Allah'ın celal bütün emirlerine teslim olmuşuz. Bu doğrudur. Evet, 5. ayet. Onlar ki Rabbimiz Allah'tır deyip sonra da istikamet üzere olurlar. İşte onlara korku ve endişe yoktur. Onlar kendilerini üzecek hiçbir durumla da karşılaşmazlar. Evet, Ahkaf Suresi 13. Allah Teala ne diyor? <gülüyor> İnnellezine kavlû rabbunallâh. Onlar ki dediler Allah bizim Rabbimizdir. Bunu diyenlere ne diyor Allah Teala? müjde veriyor. Burada nedir? Delil nedir burada bizim konumuzla ilgili dilin şeyiyle ilgili? Onlar dediler ki ikrar ettiler dilleriyle Rabbunallah ama dil yetmiyor sadece bilirsiniz bu ayetleri, terimleri tek tek alıp cumbuzdan olmaz. Cenel, Ehl-i Sünnet'in bir özelliği nedir? Bir, bir ayeti, bir hadisi, bir delili açıklarken bu Bütün kurallarıyla açıyorlar. İslam'ın, itikadın, İslam dininin kuralları var. Ehl-i sünnetin o kurallarıyla açıyorlar. Burada sadece dilden dese olmaz. Dil dediğine izam edecek. İlzam nedir? Amel yapacak. Sadece dilden demek olmuyor. Burada Allah-u Teala onu kast ediyor. Delil de nedir? Ayet'in tamamıdır. Ayet'in tamamı bizim dediğimizi, ehl-i sünnetin görüşünü, noktasını koyuyor. Diyor ki, Onlar dediler ki Rabbunallah Allah bizim Rabbimizdir. Dur mu ayet burada. Tumma sonra sonra nedir burada? Şarttır. Sonra yani bu bunu dediklerinde şart olur ne? Müjdeyi almak için. Tumma istikamu. İstikamet ettiler. Doğru yol üzerine oldular. Doğru yol bize ne emrediyor? Allah'ın bütün emirlerini, bütün yasaklarını. Doğru yol nedir? Allah'ın sınırlarıdır. Sırat-ı müstakim nedir? Nasıl sırat-ı müstakimi tanırız? Allah çizmiş bizim, Çı Rasullah çizmiş bizim için. Ona tutacağız. Burası gitmek için dester araç lazım. Aracın adı Allah'ın emirleridir, yasaklarıdır. Allah'ın emirlerini uygulayacaksın, yasaklarına, yasaklarına yaklaşmayacaksın. Bu nedir? İşte sen sırat-ı müstakim üzerindesin. Gördün mü? ayet apa çocuğat çocuk 9 الذين قالوا ربنا الله هم استقاموا dediler Allah bizim Rabbimizdir ondan sonra istikamet ettiler şarttı dursaydı burada o zaman bid'at fırkalarının sözü doğru olurdu müjde nedir fela khaufun aleihim ve lahum yahzanun onlar üzerine hiç korkmayın onlar hiç üzülmezler de bu dünyada mı ahirette mi hem dünya hem dünyada hem ahirette Hem dünyada hem ahirette. Dünyada mümin insan hiç korkar mı? Hiç korkmaz. Aslan karşısına çıksa korkmaz. İmanun var ise hakıyla korkmazsın. Hakiki iman yaşayan bu şimdi bu dediğim ayet anlar sadece. Ama diliyle söyleyen, imanı yaşamayan bu ayeti anlamaz. 100 ben sana masal anlatsam hiç anlamazsın. Ama iman kalbinde yerleşmişse şimdi bu ayeti ben açıklamadan anlarsın. Hem korkmaz hem de üzülmez. Korkuyla üzülte ayrıdır. Korku bir şeyden korkacaksın. Başına müstakbelde bu gelecek, böyle olacak, ileride böyle olacak. Üzün nedir? Kalbin üzülür. Neye üzülür? Sevdiğini kaybedersin. He? İstediğin olmaz. Mümin adam bunları düşünür mü? Düşünmez. Çünkü ne bilir? Allah ne yazmışsa o olur. Ne yazmışsa o başımıza gelir. Ondan dolayı üzülmez mümin adam. Mümin adam hiç üzülmez. Bu da ayet delildir. Ondan sonra bir hadis var. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah'tan başka hak ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna şehadet edinceye, namazı kılıncaya ve zekatı verinceye kadar insanlarla savaşmak bana emredildi. İslam'ın korunmasını emrettiği bir hakkı ihlal edilmedikçe etmed, bunları yaptıkları zaman canlarını ve mallarını benden kurtarırlar. Onların hesabı Allah'a aittir. Evet bu hadis Buhari'ye Müslim'e geçiyor. Eee hop açık halistir. Neye açıktır? Ehl-i sünnetin iman terimini açıklamaya apaçık halistir. Yani hiç böyle şüphe Bir mızkal zerrece bir boşluk koymamış şu oradan bir şüphe gitsin. Onun için ehli sünnet hangi kapıdan şeytanın şüpheti girer o kapıyı kapatmış. Hiçbir şey koymamış ona. Bu da biri. Hadis ne diyor? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem diyor, "Cim şahadet getirdi. Şahadet neyle gelir? Dille gelir." O zaman bizim konumuzla muvafakat. Eyvallah. Ne neye şahadet getirdi? Kelime-i tevhid. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedu en Muhammedar Resulullah bunu getirdi Duruyor mu Resulullah dursaydı ehli bid'atin sözü doğru olurdu ama ne diyor ve ve burada nedir tamamlayıcıdır ha zinciri tamamlayıcıdır ne diyor ve yuqimus salah yani bu olmasa vav wow, burada o o, o, o, o aynen söyle dediler hükmü aynen söyle dediler şahadet ve Hüküm tamamlamadıysa ve ve yuqimu ve yuqimu's salate namazı kımaten zikra yani namaz kılacaklar zamanında mekânda Allah'ın dediği gibi ve yutu'z zekate Allah'ın istediği gibi zekat haklarına olacağıysa zekatı verirler. Burada ne yapıyorlar yani? Amel yapıyorlar. İnandıkları ne itikatta kalıyor, ne dilde kalıyor? Amele dökülüyor. Ve iza fa'lu zalika eğer bunu yapıyorsalar Asmû minni dima'uhum ve amwaluhum illa bihaqqil islami ve hisabuhum ala Allah. Eyer bunu yapıyorsalar anlatabildin mi? Bundan dolayı ben olara kanlarını, ve mallarını emniyet kılarım. Yani kılıçtan geçmezler olar. Neden kafir değiller, Müslüman oldular. Malları da ganimet alınmaz. Çünkü küfürden İslam'a geldiler illa bi hakkı'l islam alırım onlardan. Hakkı'l islam nedir? Mesela bir tane katil oldu. Ha? Kısaş var. Hakkıdır. Bu İslam'ın hakkıdır. Ama bunu boş yere ölme öldürme. Sonra ne diyor? Ve hisabuhum alallah. Ayir bizi aldatıyorsalar, münafık iseler hesapları kıyamet gününde görülür. Tamam mı? Biz bu dünyada biz bu dünyada zahir hükmediyoruz. Bizimle namaz kılıyor, zekat veriyor, oruç oluyor. Han yani munafıktır bizi aldatmak için böyle yapıyor. Biz onu illa çisen munafık single seni öldürüm mü diyemeyiz. Bunu Allah bilir. Onun için Usame bir bir terey savaşta bir bir müşriki kovaladı. Koştu olmuştu. Koştu arkasından yakaladı onu. Kılıcını kaldırdı. O dedi öldürmemeni. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden Resulullah. Şahadet getirdi. Usame öldürdü onu. Çünkü sallaştır diye dedi bu korkusundan beni diyor benden kurtarsın. Geldi Resul Allah anlattı. Resulullah dedi sen kalbine baktın mı onun? Beci ya doğru söylemişse. Onun şu kalp meseleleri Allah'tan başka kimseye verilmemiş. Kılıç altında dursa evet zahiren biz bize göre anlıyoruz bu korkudan etti. Bir fiil korkudan etti. Ama biz onu bilemeyiz. Oraya kadar bize dur değildi. Ondan sonra kimindir? Allah'ın işidir. Allah'ın işine karışamazsın. Ehli sünnet bunu da işleyeceğiz ileride inşallah. Zahir esastır bizim için hüküm vermekte. Hüküm vermekte zahir esastır. Bu delilden de neye istinbat ettik? Eee dilden söylemesi Umurtu en ukatilennas. Resulullah hadisinde evvelinde ne diyor? Ben emrolundum insanlarla savaş edeyim. İnsanları savaşla İslamiyete davet edeyim. İman etmeyenler. İman edenler tamam. Bir tane inat ediyorsa, İslam'a girmiyorsa İslam ordusu toplusun. O topluma ordusunu toplayıp gidip insana da davet yapacak. Bundan ne, ne çıkıyor? E cihat içi şekildir. 1 Talap cihati. Sen gidip Müslümanları, toplumları davet etmek yolundasın. O da isticab etmese ceza vereceksin. İçi difa cihati. Bir fani değil. Yani sen evinde oturmuşsun. Eee yurdunda oturmuşsun, devletindesin. Şafir geldi sana hücum etti. O cihat kendini savunmak diye dedi. Bugün bura kadar yeter. Ve sallallahu aleyhi Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn.